Diğerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor namaza başlamış olan cemaate sonradan uyulur mu diye sormuş. Tabii ki uyulur. Yani İmam Efendi namaza başlamış. Biz iki rekat kılındıktan sonra öğlen namazına uyduğumuzu kabul edelim mesela. Dolayısıyla iki rekat eksiğimiz var. İmam Efendi uyar uyumaz vaktimiz varsa sessiz okuduğu için tabii ki Sübhaneke'yi okuruz, bekleriz. İmam'la beraber iki rekatı kıldık. Ondan sonra ayağa kalkıyoruz ve başa dönmüş oluyoruz. Bizim iki rekat eksiğimiz vardı. Sübhaneke'yi daha önceden okumadıysak Sübhaneke'yi de okuyarak Eûz-i Besmer ile Zamm-ı Sure'yi okuyoruz. Rükü ve sezilerden sonra ayağa kalkıyoruz. Tekrar Fatiha'yı, Zamm-ı Sure'yi okuyoruz. Ve sonunda da selam veriyoruz. Ve namazımız tamamlanmış oluyor. Yani dolayısıyla e, İmam Efendi ile beraber kılamadığımız en az bir rekat olabilir. Hatta başlangıcı düşünürsek imam Efendi rükudan başını kaldırıncaya kadar aslında biz imama yetişmiş olursak rükuda iken hiç namazımızda eksiklik kalmıyor. Mesela meside girdik. İmam Efendi Rüküye varmış. Rükuda iken ayakta tekbir aldık, Allahu Ekber dedik. Biz de rüküye eğildik ve İmam Efendi beraber başımızı kaldırdık mesela. Namazda hiçbir eksiklik yok. Birinci rekahta da yetişmiş sayılıyoruz. Neden? Ayakta tekbir aldık bir. Ayakta kıyam dediğimiz bir an bile olsa azıcık durduk, rüküye gittik ve o zaman baştaki iftida tekbiri alındı. Kıyam alındı. Kıraat yok. İmam efendi yapmış onu tabii. Fatiha'yı okumuş, Zamm-ı Sure'yi okumuş. Biz imama uyduğumuza göre onları okumamız gerekmiyor Hanefi mezhebinde. Ve dolayısıyla hükmen biz Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi de okumuş sayılıyoruz. Bizim adımız da imam efendi okuduğu için. Ve dolayısıyla namaza devam ediyoruz. Ayağa kalkıp da başka bir eksiklik yerine getirmemiz gerekmiyor. Rükuda iken imama yetiştiysek. Rüküden başını kaldırdığı anda diyelim. Tekbir aldık imama uyuduk. O rekat gitti artık. Neden? Rükü eksik kaldı. Bir önceki e, kıyam, eh, kıyamı yaptık gibi ayakta tekbir aldık falan ama geç, geç kaldık. Rüküden sonra tekbir aldığımız ve ayakta durduğumuz için artık birinci rekattaki e, önemli bir farzı kaçırmış oluyoruz. İmamla beraber tabii ki devam edebiliriz. A şıkkı. Fazlatan secdeye gideriz. İki secde yaparız. Ama o rükû ve secdeler yok hükmündedir. Ayağa kalktığımız zaman e, namazın sonunda yine bir önceki namaz şeklinde ifade ettiğimiz gibi süvaniki okuyarak Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okuyarak eksik kalan bir rekatı tamamlamış oluruz. Burada fazlatan tabii iki secde yaptık İmam Efendi ile beraber. Birinci rekatın secdeleri de onlar ama Rükümümüz eksik kaldığı için bizim açımızdan o rekat yok hükmündedir. Fazlatan o secdelerin sevabı ecride olur. İkinci B şıkkı, e, madem biz bu rekatı yetişemedik, ayakta bekleyeyim ben, imam efendi ve cemaat secdeleri yapsın, ayağa kalksın, ayağa kalkınca uyayım. Bu da yollardan birisi. Yani B şıkkını tercih ettiysek, Yine aynı durum söz konusudur. Ayağa kalkınca eksik kalan bir rekatı tamamlamış oluruz. Yani İmam Efendi hemen uyup devam etmekte de caiz ya da bekleyip birinci rekatı kılsın, ayağa kalksın İmam Efendi ve cemaat oradan devam edeyim dersek o da mümkün ve caiz olur. Ama fazla mal göz çıkarmaz denir. Yine de İmam Efendi ile beraber hemen uyarak yani secdeleri de yaparsak secdelerdeki tesbihler var, dua var. Ve fazlatan imam efendide beraber kıldığımız bu kısım için de bir ecir alacağımızı da elbet ümit edebiliriz. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, parfüm veya kolonya sürülmüş elbiseyle namaz kılınır mı? Kılınır tabii ki ama şu var. Şimdi aslında bu parfüm veya kolonya meselesinde içinde alkol olduğu için, alkol de hele Şafii mezhebinde necis, neden, neyden yapılırsa yapılsın. Necis kabul edildiği için. Dolayısıyla üzerimizde necis bir şey varken namaza durmuş oluruz endişesi var. Fakat şu da e, bir gerçek. Aslında alkol uçucu maddedir. Üzerimize sürdüğümüz zaman hemen namaza durmuyorsak e, birkaç dakika sonra aslında hele ellerimize, yüzümüze falan sürdüğümüz bir kolonya e, epitel dokunun derimizin ısısı sonucunda ısınınca uçar gider diye kabul ediliyor. Bunu e, rahmetli Davutoğlu Hoca, Ahmet Davutoğlu Hoca bizim fıkıh hocamızdı. Yüksek işe döneminde. Arkadaşlardan birisi sormuştu sınıfta. Hocam kolonya süründüğümüz zaman namaza durursak namazı etkiler mi diye sorunca bunu ben dedi bir araştırayım. Bundan sonraki derste cevap veririm. Gerçekten e, bunu bazı eczacılarla kimya laboratörüyle falan görüşmüş ee, ve şu kanaate varmış. Yani sürülen kolonyadaki alkol olsa bile içinde kısa süre içinde uçar geride ıslaklık kalır. Esans kalabilir koku yapan yani. Bunların alkolle alakası yok. Ee, ona kimyacı şöyle açıklamış. Bir sineğin kanadında pislik olsa üzerinize konsa ondan sonra uçup gitse sinek üzerinizde pislik kalır mı? Kalmaz tabii ki. Alkol de bunun gibidir demişler. Yani içilmediği zaman vücudun dışından sürülen e, alkol uçup gittiği zaman geride iz bırakmaz e, diye öğrenmiş. Bunu aktarmıştı bize. Yani yine de hemen sürüp namaza durmamak uygun olur. E, ama daha öncesinde yarım saat bir iki saat öncesinde böyle bir durum mentollü mendil falan neyse elimizde silmiş etmişiz ama aradan 5-10 da 20 dakika geçmiş. Belki elimizi yıkamaya fırsat bulmadan namaza durmuşuz diyelim. Oradaki alkol kısmının uçup gittiği düşünülebilir. Bu işin A şıkkı. Bir de B şıkkı var. Aslında Hanefi mezhebinde bir tek şarap alkolü pis, necis kabul ediliyor. Onun dışında mesela bugün karpit madeninden bir alkali çeşidi elde ediliyor. Özellikle ispirto ve Kolonya yapımında pahalı olduğu için şarap alkolü kullanılmaz. Daha ucuz olan alkol çeşidi kullanılır. Onlar da temiz sayılan, hani mezhe başından düşündüğümüz zaman temiz sayılan alkali çeşitlerinden karıştırılmış oluyor kolonyaya. Ve ispirto gibi yerlerdeki kullanılan kolonya temiz kolonya türünden, temiz alkol türünden olabiliyor. Bu yönü ayrıca var. Ama söylediğimiz gibi Şafii mezhebinin de görüşünü dikkate alarak e, yine de hemen e, sürünerek namaza durmamak daha uygun olur diyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz hocam e, mest çorap üzerine ayakkabı üzerine seferde iken mes yapılabilir mi? Mes'i anlatır mısınız demiş. Şimdi mes çorap diye günümüzde bir çorap çeşidi var kış günlerinde. Yani şöyle altı e, ince deriden yapılmış. Üstüne ince çorap geçirilmiş. birbirinden ayrılmayacak şekilde. E, deriye ayrıca e, ince e, hava alması için delikler de açılmış. Ayağın terlememesi açısından ve güzel bir şekil verilmiş. Mest çorap deniyor buna. Dolayısıyla zaten içinde deri bulunduğu için ve üzerine de bir çorap geçirildiği için çorap üzerine Mesih yanında mest üzerine Mesih'i de kapsadığından dolayı günümüze tercih edilebiliyor. Yani mest, çorap dediğimiz tarzda bir çorap imkanı olursa e, onun üzerine normal zamanlarda da yani seferlikte de mukim olduğumuz zamanda da e, mesedilebilir diyebiliyoruz. Bu bir kolaylık olarak uygulanabilir. Başka bir kardeşimiz hocam zamanımızda diyor seferi namaz kılınır mı? Tabii ki kılınır. Yani seferi namaz için ölçü nedir? Seferde bulunmak. Yolculukta bulunmak yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde seferinin belli yerleri vardı. Mekke-i Mükerreme ve Medine çevresinde. Mesela Mekke-i Mükerreme'de ciddeye kadar olan mesafe seferi sayılmıyor. Ciddeden sonra seferlik başlıyordu. Ondan sonra Taif mesela. Taife kadar ee, daha yakın yerlere gidenler seferi saymıyorlar kendini, Taif'ten ire geçersiz seferi sayıyorlar. Yani üç günlük yol daha doğrusu ölçü alınmış. Yaklaşık 90 kilometre olarak günümüzde hesaplanıyor. Yine Medine-i çevresinde de belli seferiliğin başladığı noktalar vardı. Üç günlük mesela kervan hareketiyle üç günlük mesafe noktaları vardı. Oradan itibaren Esabıkiram kendi seferi daha doğrusu oradan uzağa gidecekse seferi sayıyordu. Daha yakınlara gidecekse Urma bahçelerine belli kabileye aşirete falan seferi saymıyorlardı kendilerini. O yüzden seferilik için belli nesnel bulunduğumuz yerden mesafeler var. O da 90 kilometre olarak hesaplanmış. Bu 90 kilometrelik yere hangi araçla giderseniz gidin, ister uçakla, ister trenle, ister hızlı trenle ister otomobille ya da yaya gidin ya da atınızla gidin fark etmiyor. Siz bulunduğunuz yerden uzağa gittiğiniz için e, bulunduğunuz şehrin kasabanın kenarından itibaren köyse köyün en son evlerin bittiği harmanlık, mezarlık falan demişler alimleri. Bu köy burada bitti dediğimiz yerden itibaren seferlik başlıyor. Dönünce de o yerde son ermiş oluyor. Şimdi dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bu söz edilen yerlere yaya gitmek, kervan hareketiyle gitmek veya atla ki safkan arap atı 80-100 km hız yaptığı kabul ediliyor. Böyle bir atla da gitseniz yine seferi sayıyorsunuz. Yani gidilen vasıtaya bakılmaksızın bulunduğumuz yerden uzağa gitmek seferlik için yeterli görülmüş. Ve oraya gidenler de şehir kenarına çıktığı andan itibaren namazlarını seferi kılmışlar. Ramazansa oruçlarını bozmuşlar. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye mükerreme fethi için yola çıkıyorlar. Medine'den yola çıkıyorlar. Tam 450 kilometre malum Mekke-Medine arası. 5-6 gün yol sürüyor o dönem o devirde. Orduyla tabii 8-10 bin kişilik orduyla Allah Resulü yola çıkmış. Ve Ramazan'ın 20'si Ramazan içinde oluyor bu sefer. Mekke'ye mükerreme ye, hareket oruçluyken sabah yola çıkmışlar. İlerleyen zamanda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucunu açmış, diğer sahabeler az açabilir demiş. Sahabelerin çoğu da orucunu bozmuşlar. Ondan sonra günlerde de yolculukta oruç tutmamışlar. Tabi tutana da ses çıkarılmamış. Serbest oluyor. Günümüzde de dikkat edilirse yolcular çıktığımız zaman namazlar seferi olarak iki rekat kılınıyor. Oruç konusunda serbest oluyoruz. Eğer rahatsa yolculuğumuz zorlanmıyorsak oruca devam ediyoruz genelde tercih ediyoruz orucu. Neden? Yolculuklar çok sıkıcı, yorucu olmayabiliyor günümüzde. Ama Allah Resulü sahabeye örnek olsun diye. Hani herkes Allah Resulü orucunu bozmasa, sürekli oruç tutsa o zaman herkes tutacak. Ha demek ki yolculukta da olsa oruç tutulacak manasında konu algılanır. Halbuki ayet-i kerimede فَمَنْ كَرْهَمْ مِنْ كُمْ مَرِدًا اَوْا لَا buyurulmuş. Zaten izin de verilmiş. Sizden kim hasta olursa veya yolculukta bulunursa فَاِدُوا تُمْ مِن Diğer günlerde sayısınca tutsun buyurmuş Cenab-ı Hak. Hastaysa veya yolculuktaysa tutamadığı orucun orucu daha sonra gün sayısı kadar kaza etsin diye Kur'an-ı Kerim zaten izin vermiş. Ama devamında da kim e, tutarsa, orucu tercih ederse e, daha hayırlı iş yapmış olur manasında önü açık tutulduğu için de arzu eden oruçta tutabilir denmiş. Namaz konusunda iki rekat kılma hakkı söz konusu olmuş. Şimdi dolayısıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir de Tebu gazibesi yolculuğu sırasında mesela defalarca yollarda namazı seferi kıldırmış. İkişer rekat olarak kıldırmış. Öğlen ikindi yasıyı mesela. Dönerken de böyle olmuş. Şimdi buna benzer Hulasa yolculuklarda Allah Resulü döneminde seferilik hükümlerine uygulandığında şüphe yok. Ama ben buna uymayacağım aynen mukim olduğum dönem zamandaki gibi namazlarını kılarım, orucumu tutarım diyorsak, diğer üç mezhep buna kapıyı açık tutmuş. Bizim Hanefiler hayır demişler, yolculukta namazın aslı iki rekattır. Çünkü bir hadis-i şerifte Allah'ın Resulü, e, namazın kısaltılması Allah'ın bir ikramıdır, hediyesidir buyurmuş mesela. Allah'ın hediyesini, ikramını geri çevirmeyin. Yani ben kabul etmiyorum senin hediyeni der gibi. İki rekat yani dört kılacağım dediği zaman kendi yormuş olur manasında. Hanefi mezhebi bunu mekruh da görmüş. Yolcunun namazı demiş orijinalı iki rekattır. Öğlen ikindi yatsısı kastediliyor. Dört değildir demiş Hanefi mezhebi. Fakat İmam-ı Şafii başta dördü tercih ederse ne olur? Kendisi bilir. Azimeti tercih etmiş olur demiş o mezhep. Yani ağır olanı tercih etmiş olur daha fazla sevap kazanır. Bu sefer maliki muhayyerdir demiş. İsteyen iki kılar, isteyen dört kılar her ikisine de uyan sünnete uymuş sayılır demiş. Peygamberimiz bazen iki baz yani dört kılmakla ilgili de bir iki e, rivayet nasıl var? Mesela Hazreti Osman haç sırasında seferi olduğu halde Arafat'ta hem de büyük kafirlere haç kafilesine halifeliği sırasında namazı dört ekaat kıldırmış. Büyük kitlelere. Ya Osman demişler, seferiyiz, siz de seferisiniz. Neye dört kıldırdınız? Demiş, kulağıma bazı duyumlar geldi demiş. Bazı kabiriler demiş, Mekke dışından gelen bazı kabile mensupları. iki rekat kıldırınca, iki, bir iki gündür, üç gündür neyse. Aa namaz çok kolaymış, iki rekatmış. Biz niye boşu boşuna köyümüzde, kabilemizde dört rekat kılıp duruyorduk demişler. Ve yanlış anlaşılma tehlikesi var demiş Hazreti Osman. Namazın aslı iki rekatmış. Öyleyse biz gittiğimiz köyümüzde, kasabamızda bundan sonra ikisi her rekat kılarız, kılacağız diyenler varmış. Bunu bana ilettiler demiş. Korkarım namaz yanlış anlaşılacak. O yüzden ben dört olarak kıldırıyorum demiş Hazreti Osman. Yani sahabenin de bazen dört kıldığı, kılanların olduğu e, bazı rivayetlerde gelmiyor. Ya ama dediğimiz gibi Hanefi mezhebi bakımından namazın aslı sefirlikte dört rekat namazın aslı iki rekattır. Onun için günümüzde e, uçakla da gitsek bir yere bir saat, da yarım saat dahi ulaşsak 100-200 kilometreye gittiğimiz zaman yol kısmında da seferiyiz. geleceğimiz yerde 15 günden az kalacaksak orada da seferiyiz. Yolculuğun çok kolay geçmesi sonucu etkilemez. Neden? Çünkü demişsem harimlerim seferi namazın illeti meşakkat değildir demişler. Yani meşakkat olsun olmasın. Meşakkat hikmetidir. Yolculuklar demişler meşakkatın hali değildir. Muhakkak bir sıkıntı vardır yani. İnsanı meşgul eden durumlar vardır yolculuklarda. Bu belli. Ama e, seferi namazın asıl illeti mutlak seferiliktir demişler. Bulunduğumuz yerden 90 kilometren daha uzağa gitmektir. Bu kadar uzağa gitmek namazı kısa kılmak için yeterlidir Yorucu olsun olmasın, sonuç değişmez demişler. Bu yüzden bazen tatil yapmak üzere gideriz. Gittiğimiz yerde 10 gün diyelim, devir mirip de 14 gün kalacağız mesela. Çok rahatız. Otele tatile gidiyoruz aslında. Vaktimiz de bol. Çok rahatız ama seferiyiz. Namazımız 2 rekat. Hatta sünnetleri, sabah namazı sünnette hariç Abdullah bin Ömer gibi bazı sahabelerin yolculukta kılmadığı rivayeti var. Mesela Abdullah bin Ömer, bir yolculuk sırasında öğle namazı olması lazım. Kıldırmış iki rekat olarak bir kafileye, yolcu arkadaşlarına selam vermiş. Namazdan ayrılmış, kalkmış. Atların bulunduğu yere doğru giderken arkasına dönüp bakmış ki cemaat namaz kılıyor. Yani yol arkadaşları ilave öğle namazın son sünneti olduğu anlaşılıyor. iki rekat namaz kılıyorlar. Oğlu da yanındaymış. Abdullah bin Ömer'in sormuş. Bunlar ne namazı kılıyorlar? Yüsebbihun demiş. Nafile namaz kılıyorlar anlamında. Yüsebbihun nafile namaz. Öğle namazın son sünnetini kılıyorlar. Abdullah bin Ömer demiş ki eğer daha fazla namaz kılmak uygun olsaydı yolculuk sırasında biraz önce dikkat edersen ben iki rekat kıldırdım onu fazla, dört kıldırdım demiş. Daha fazla kıldırdım. Daha fazla sevaplı olsa. Ben demiş Allah Resul'e yolculuk yaptım. Ebu Bekir'le yolculuk yaptım. Babam Ömer'le yolculuk yaptım. Hazreti Osman'la yolculuk yaptım demiş. Ve aynen bizim kıldığımız gibi yolculuk sırasında şu anda benim kıldığım gibi namaz kıldığını gördüm demiş. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Yani buna benzer sahabeden ulasa sabah namaz sünneti hariç yalnız onu Peygamber Efendimiz hiç terk etmediği hatta sizi savaş atları koalasa bile sabah namazının o iki rekat sünnetini terk etmeyin tarzında Peygamber'in hadis-i olduğunu biliyoruz. Bunun için günümüzde herhangi bir yolculukta meşakkat olmasa dahi seferilik hakkımız vardır. Bunu kullanabiliriz. Ama özellikle sünnet namazlar konusunda gittiğimiz yerde belki yolculuk kısmında aceleye gelen hallerde tabii ki bırakılabilir. Koşuşturmalar içinde bir esnafın tüccarın Efendim e, alışverişleri, işlerini yoluna koyarken, ederken, otobüsü kaçırmamak için, trene yetişebilmek için, uçağa, havaalanına ulaşabilmek için, trafik problemleri de yaşanabiliyor. Sünnetler hafifletme tabii ki yapabilir ama gidilen yerde rahatsak, otelde, motelde, devre mülkümüzde rahatsak sünnet namaza neye kılmayalım? Hele oranın mescidine gidip cemaatlerle namazı kılıyorsak zaten, normal evimizdekiinden daha da rahat imkanlar olunca, Bırakınız sünnet namazları. Zaten şimdi nafileten kıldığımız tatavu namazlar da var. Kuşluk namazımız var en az ilk rekatı. Evabi'nin namazı var akşam namazından sonra. Teheccüd namazı ayrıca en az ilk rekatı olmak üzere. Sabah namazından önce kılınan namazlar var mesela. Allah Resulü'nün kıldığı ve tavsiye ettiği ama tatavuan, serbest de bıraktığı. Yani illa kılın, kılmanız gerekir. Kılmayan günaha girer den ziyade bunları yapanlar kılanlar büyük ecre nail olur diye bununla ilgili müjdeler vakı olmuş, tavsiyeler, teşvikler varit olmuş. Bunlarla alakalı ayrıca bunlar da yerine getiriliyor. Hele dediğimiz gibi gittiğimiz yerlerde rahatlığımız varsa bunları neye kılmayalım? Hem sünnetleri kılarız hem de tatavuan ilaveten bu nafile namazları kılmamız bize zaten zorluk vermeyecek. Aksine dinlenme yerimizde daha da şevkli, zevkli, belki feizli ibadet yapmamızı sağlayacaktır. Çünkü orada diğer günlük işlerimizi terk etmişiz, bırakmışız, onlardan uzak kalmışız, daha rahatız psikolojik bakımından ve bu nafile ibadetlerle feyiz ve berkezimizin daha artacağını da düşünebiliriz. Efendim kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam ediyoruz. Özellikle sizler de sorularınızı e, Erkam Radyo'ya ulaştırırsanız e, internet yoluyla özellikle e, kağıda aktarılarak sizin yeni sorularınız, karşılaştığınız problemler, bunlar ibadetlerle ilgili olur, ticaretle alakalı olabilir, günlük hayatta karşılaştığımız herhangi bir problem olabilir, ulaştırırsanız bu fıkıh sohbetlerimizi de değerlendirmeye çalışırız. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, çocuğu olmayan kadın ne yapmalıdır? Boşanmalı mı yoksa çocuk alıp yetiştirmeli midir diye sormuş. Şimdi çocuğu olmayan deyince tabii ki önce günümüzde bildiğimiz gibi e, neden çocuğu olmuyor diye o soruyu soruyor bugün. Tıp bilimi de soruyor bilindiği gibi. Yani... E, Erkekte mi acaba bir problem var? Hanımefendide mi bir eksiklik var? Bu konuyla alakalı. Bu araştırılıyor. Ve tedavi olma hakkı var. Ve bu yolla e, dolayısıyla tüp bebek denilen yönteme de bugün caiz, caiz gözüyle bakıyoruz. Neden? Çünkü tedavi olma kapsamında bunu değerlendirme imkanı var. Yeter ki nikahlı erkek ve kadın arasında olsun. Yani karı koca arasında birinin spermiyle diğerinin yumurtalık hücresini dış ortamda bir araya getirip daha sonra hanımefendiye derc, derc etme yoluyla olan tüp bebek uygulaması sonuçta aynı anne babaya ait olan denası onlara ait olan o genetik yapıda yavru dünyaya gelmiş oluyor. Yani neyse buna benzer tıbbi bir tedavi imkanı varsa bunu da kardeşlerimiz elbette deneyebilirler. Tedavi yoluna gidebilirler. Bunun dışında aslında bazı peygamberlerin Cenab-ı Hak'tan çocuk istemesi mesela. Dua ediyorlar. İşte Zekeri Aleyhisselam hayırlı bir zürriyet istiyor ama çocuk ister. Hayırlı olsun diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak dilerse elbette çocuk nasip eder bir anda tedavi imkanı olur önü açılır ufku açılır Cenab-ı Hak tedavi ile ilgili imkanlar önüne çıkarır bilinmez duanın kabul edileceği eşyaf saate rastlar ve o kardeşimiz hiç farkında olmadan daha önce hiç umut etmediği şekilde çocuk sahibi de olabilir önce dua ederek tıbbi üsüllere başvurarak kendi yavrusu dünyaya gelebilecekse ona çalışılır bu olamadığı, kesinlikle olmadığı, olamayacağı belli olunca da tabii ki bir yetime öksüze sahiplenmek yoluyla tercihen kendi akrabalarından, kardeşinden belki, ablasından, abesinden neyse, onların e, fazlaca çocuğu olunca bebeklik çağında almak, yetiştirmek suretiyle e, onu kendi yavruları gibi bakabilirler. Buna da kapı açık tabii ki. Yalnız e, evlatlık anlamında tabii kendi üzerine geçirerek kendi öz anne babası unutturularak nüfus kütüğüne kendi oğlu kızı gibi kaydettirmek suretiyle başkasına ait olan bir çocuğu benimsemeyi İslam tabii nehyetmiş. Her çocuğun anne babası belli olmalıdır. Bu benim annemdir, babamdır. Öz annemdir, babamdır diyebilmeli. Diyene de manevi anne baba tabii ki. Kendini yetiştiren, büyüten, okutan, evlendiren, iş güç sahibi yapan, o aileye de elbette ömür boyu minnettar kalacaktır bir yavru. Manevi anne babadır onlar. Hele e, süt emzirme imkanı olduysa ki bazı ailelerde oluyor bu. Yani bebek yaşta alınan e, ve bir daha geri verilmeden bakılmak üzere alınan yavruyu e, çocuk özlemi sebebiyle kucağına alınca bir hanımefendi süt geliyor ona süt emziriyor mesela. Bunun örnekleri var. O zaman süt yavrusu, onun artık süt oğlu süt kızı oluyor. Baba süt baba, anne de süt anne oluyor. Ve diğer akrabaları da aynı şekilde süt amca, süt dayı falan olmak yoluyla daha sonraki dönemlerde, büyüdüğü zaman yani mahremiyet açısından da bir serbestlik oluyor. O ailenin artık öz oğlu, öz kızı gibi oluyor yani. İleriki büyüdüğü yaşlarda. Evlenme engelleri bakımından da bir takım işte durumlar ortaya çıkabiliyor. İşte bu şekilde ister bir yetime öksüzü bakarak, yetiştirerek ve belli yaşa geldikten sonra onu hayatı hazırlayıp serbest bırakmak yoluyla da Osmanlı döneminde bunlar yapılmış. Ee, evladı maneviye denmiş mesela. Manevi evlat. Manevi oğlu, manevi kızı. Ee, manevi anne, manevi baba gibi ifadeler kullanılmış. Bir takım Çocuk yurtlarında mesela Dâl-e İtam denildi, Yetimler Evi demek. Dâl-e birçok şehirlerde var Osmanlı döneminde. Yetim yavrular oralarda bakılıyor, ediliyor. Arzu eden devletin kontrolünde alıyor, kendi evinde bunlar yetiştiriyor. Orasıyla irtibatlı olmak üzere. Hatta Osmanlı döneminde bu şekil bir yavruyu yetimi evine alan kişi tabii ki belli yaşa gelince 13-15-17 yaşına gelince diyelim kendi esnafsa tüccarsa kendi işine çalıştırmaya başlıyor onu. Çıraklık dönemi gibi yetiştirmeye başlıyor. Dolayısıyla onu bedava çalıştırmasın diye ırgat gibi yani bir bakıma işine gelir. 3-5 tane yetimi alır bir kimse 4-5 tane diyelim. Ondan sonra karın tokluğuna e, çırak gibi yetiştirir. Arkadan hiç para falan vermeden e, onları çalıştırmaya devam eder. Bir çeşit maaşsız e, karın tokluğuna çalışan e, yetim öksüz sınıfı meydana gelir. Endişesiyle Osmanlı uleması, Osmanlı devleti tedbir almış. Demir belli yaştan sonra çocuğu yanında çalıştırmaya başlarsa bu kimse evladı maneviyesini ona ücret takdir etme gerekir denmiş. İleride onun yanından ayrılırken İki yıl çalıştıysa, iki yıl süreyle emsal ücret ne alması gerekiyorsa, diyelim ayda günümüzde bin lira, iki bin lira, neyse iki bin lira, iki yıl süreyle çalıştıysa, bu parayı alıp onun yanından ayrılabilir. Veya bunu vermelidir demiş Osmanlı uleması, Osmanlı e, kamu hukuku. Bunu esasa bağlamış. Yetimlerle ilgili, yetim hakları alakalı olmak üzere. Yani buna benzer hak hukuka da riayet etme gerekir. Bu gibi yavruyu dışarıdan alıp da himaye eden kişi onun hakkını hukukunu da gözetmelidir. Şimdi boşanmalı mı diyor? Yani sırf çocuk olmuyor diye. tabi takdir kendilerinin. Yani hanımefendi de ciddi bir rahatsızlık sebebiyle hiç çocuk olmama şeyi varsa o zaman çocuk olması erkeklerle ilgili bir problem yoksa acaba ikinci bir evlilik akla gelir mi diye eski dönemlerde tabi bunların tedbirleri de alınmış. Ve hanımefendinin ayrılma hakkı da tabii ki var. Erkekte bir kusur varsa hanımefendinin tabii çocuk sahibi olma hakkı var. Bunu sebep göstererek ayrılma hakkı da söz konusu olabilir. Teheccüd ile gece namazı aynı şey midir? Teheccüd için yatsı namazından sonra uyku şartı var mıdır demiş bir kardeşimiz. Şimdi gece namazı evet. Teheccüd namazı aynı zamanda gece namazıdır. Gece kılınan bir namazdır yani. Salatülleğil fakat teheccüd adıyla kılındığı için en az iki rekat olmak üzere. Dört olur, altı olur. Daha fazla olabilir. Sekiz rekatı çıkarılabilir. Fakat eftal olan ibadetin yalnız az ve devamlı olması özellikle. Ee, makbul oldu. hadis-i ifade edilmiş. Yani ben bir kere sekiz rekat, on iki rekat kılayım teheccüd namazını deyip iki üç gün ara vermek mesela. Makbul değil. En az biz sürekli iki rekat kılayım, sürekli dört rekat kılayım diye göze alıp da ve bunu her gün aynı şekilde kılıyorsak güzel olan odur. Zikzak çizerek bir 12 rekat kılayım, onunla bir iki gün ara vereyim veya iki rekatli düşüreyim yerine düzenlilik de burada e, aslında önem kazanıyor. Ne yapacağımızı bilmemiz açısından. Benim her gece sabahımızdan önce iki rekat teheccüd namazım var veya dört rekat teheccüd namazım var diye bunu prensip haline getirirsek e, düzene girmek bakımından da daha elbet güzel olur. Tabii tecavüt namazı bildiğimiz gibi Peygamberimiz (s.a.v.)'e fazl hükmünde. Şimdi ayet-i kerimede Fetehec bit nafiletellek. Fetehec binâfiletün ey habibim. E, sana ait olmak üzere nafilete leke. Sana eee nafileten fazlatan kılınmak üzere tecavüt namazı kıl asa e e mahmuden umulur ki bu sayede makam mahmuda ulaşırsın yani tecavüt namazı sayesinde onun bir mükafatı olmak üzere övülmüş makamı makam mahmut en yüce bir makam bu makama ulaşman umulur yani bu kesin tabii vaattir mutlaka makam mahmuda ulaşacaksın ifadesini içermiyor aslında asa e Asa kelimesi umulur, beklenir. Bu sayede beklenir. Ama kesin olarak vaattir. Makam Mahmud senin olacaktır. Teheccüd namazı kılarsan diye kesinlikle ifade etmemiş olabiliyor. Ama Cenab-ı Hak bunu yine de vaat etmiş oluyor. Bu sayede, bu ibadetlerin sayesinde o övülmüş makame-i ulaşabilirsin. İnşallah ulaştırırım anlamına da müsait tabii ki. Şimdi gece namazı tabii onun dışında fazlatan kılınan arada kalktığımız olursa gece olabilir. Yani yatsı namazının dışında kılınan, gece vakti kılınan diyelim namazda. Şimdi teheccüd namazı aslında sonra, gece yarısından sonra istirahata çekilip veya daha öncesinde dinlendikten sonra kalkarak kılmak asıldır. Yani hiç yatmadan akşamdan ben ya da yatarken kılayım teheccüd namazına peşinen ondan sonra sabah namazına kalkarım demek doğru değil tabi ki aslında bir hadis-i şerifte sizin en son kıldığınız namaz vitir namazı olsun buyurulmuş. bu da ayrı bir şey ayrı bir konu vitir namazını en son kılınan namaz gibi peygamberimiz tavsiye etmiş fakat bunu en sona bırakırsak ya sabah uyanamazsak sabah namazından önce tabi kılmak gerekiyor kalkamazsak vitir namazı kalmış olur. Bu endişeyle ile Osmanlı uleması özellikle demişler, yatsı namazıyla beraber bu namaz kılınsın. Ve daha sonra ihmal edilerek gece hele yattıktan sonra tekrar kalkarım, vitir namazı kılarım dersek bunu da ihmal ettiğimiz zaman vitir namazı terk edilmiş duruma düşer. Böyle olmaması için de demişler, yatsı namazıyla beraber kınsın temiz iş. Ve geceye riske sokulmasın Geceye kalmasın istenmiş Fakat aslı tabii mümkünse Gece hatta Teheccüd namazını da kıldıktan sonra Sabah namazından önce En son 3 e, rekat vitir namazını Kılmak sanki hadis-i şerifte Tavsiye ve teşvik edilmiş Ancak bizde vitir yasıyla sanki Birleşmiş ve birlikte kılman bir namaz Oluyor e, Biz e, bir ara Riyatta kaldığım dönemde işte Arapçayı ee, karşılık konuşabilelim, kulağımız dilimiz alışsın diye ee, Filistinli bir Arap, Asli Arap gencini küllet Arabiye fakültesinde son sınıfta öğrenciydi. Aynı odaya verdiler bizi Riyad'da kaldığım süre içinde. Her akşam e, yatmazdan önce saat 11-11.30 neyse bu Filistinli kardeşimiz abdest alıyordu, vitir namazını kılıyor yatmazdan önce. Yas namazından sonra kılmıyor yani. Mescitte kılmıyordu. Odamızda vitir namazını kılıyor. Ondan sonra yatağına çekiliyor. Onun mutat okudu dualar vardı e yatmazdan önce. Felak ve Nas sureleri olması gerekir. Onları okuyor, üflüyor. Ondan sonra istirahate çekiliyordu. Yusuf diye bir kardeşimizle 6 ay süreyle aynı odayı paylaşmıştık Riyatta. Dolayısıyla iki vitir namazını her akşam, tabi o Hanbeli mezhebinden kendisi, hamberi mezhebin uyguluyordu. Vitir namazını yatmazdan önce kılarak istirahata çekiliyor idi. Aynı odada bunu görüyorduk. Şimdi dolayısıyla e, teheccüd namazı bizim için tabi farz değil e, ümmet için. Peygamberimize emredilmiş ama ümmete de peygamberimiz tavsiye etmiş. Arzu eden kılarsa güzel olur, secrili olur manasında Eshab-ı kiramda peygamberimiz madem erken kalkıyor, sabah anamızdan önce, bir namaz kılıyor. Biz de kılalım denmiş genel olarak. Eshab-ı kiram kılmaya çalışmış. Fakat kılmayan günaha giriyor demek de doğru değil. Ama çok şey kaybediyor tabii ki. Çünkü e, ayet-i kerimede vel müstakfine bir eshar buyurulmuş. Seher vakitlerinde istiğfar edenler övülmüş. Seher vakti ne zaman? Sabah namazdan önceki zaman. Yani gecenin son üçte bir veya altıda bir. iki rivayet var malum. Ayet-i Kerimeleri'e dayalı. Geceyi üçe bölüyoruz. Son üçte birden itibaren seher vakti sabah ezanları, sabah namazı vakti girinceye kadar devam ediyor. Altıda bir dersek son altıda bir. Hesaplıyoruz. Altıya bölüyoruz yani. Güneşin batmasıyla doğmasını veya sabah namazı vakti girmesini son altıda biri seher vaktini başlatmış oluyor. İki ölçüye göre de hareket ettiğimizde ortak nokta nedir? Sabah namazdan önceki yoğunlaşmış vakit. 20 dakika, yarım saat, bir saat neyse. Sabah namazdan önceki o vakit seher vakti oluyor. Ve o vakitte istihbar edenler ölmüş. Teheccüd namazı da o vakitte kılınmak üzere. Allah Resulüne farz kılınmış ve bizlere özel ee, Serbest bırakılmış, sünnet veya müstahap olarak kalmış. Yine zikrekat olmak üzere günümüzde kılınabiliyor. Başka bir kardeşimiz hocam, devlet destekli bireysel emeklilik var. Devlet %25 destek sağlıyor. Geleneksel bankalar bu paraya faiz veriyorlar. Ee, acaba bunu diyor, e, biz de bireysel emekli dahil olarak alabilir miyiz? Devletin bu katkısı caiz olur mu diye sormuş. Şimdi tabi e, devletin Beytül mal imkanlarından hazine imkanlarından e, bazı kesimlere destek yap, yapması her devirde söz konusu olmuş ve şu anda da birçok alanlara devlet elindeki imkanlarına destek sağlar. Tabi bunun bir e, sebebinin maslahatının e, toplum faydasının olması gerekiyor. Şimdi tabi bu bireysevme eklik bildiğimiz gibi 10 yıl süreyle siz tasarruf için bir fon'a para yatırıyorsunuz her ay 100 lira 200 lira 5 400 lira neyse bu para birikiyor yüzde 25 de sizin ödediğiniz paranın 25'i kadarını da devlet destek olarak yatırıyor ve size daha sonra topluca ödeme veya emekli maaş şeklinde 56 yaşına girdikten sonra ödenmeye başlanıyor. Tercihinize göre bundan emekli maaşı gibi de pay alabiliyorsunuz. İşin burada faiz verme meselesine gelince, tabii ki bu toplanan havuzdaki bir emeklilik fonu eğer faizli yerlerde nimalandırılırsa havuza faiz akışı olur. O zaman bizim 10 yıl sonraki fazlalıklar faizden gelmiş olabilir muhtemel ama faizsiz olan yerlere kontrollü yatırım yaparsa bireysel emeklilik şirketi o zaman faizsiz yerlerden havuza para akış olur ve bizim paramıza yapılacak olan ilaveler de meşru yerden gelmiş olur. Mesela günümüzde diyelim sukuk belgeleri var meşru sayılan, kira sertifikaları var yatırım yapılabilen, murabaha yoluyla değerlendirmeler var ticaret yoluyla meşru şekilde. Buna benzer yerlerde havuzdaki fon değerlendirilirse oraya gelen fazlalıklar da meşru olmuş olur. Bu günümüzde demek ki kontrollü olarak eğer meşru fonlara yatırılarak e, bireysel emeklilik e, fonundaki para nemalandırılırsa normal meşru gelir olur. Dolayısıyla onun faizle alakası bulunmaz. İşte bu ölçüye göre hareket edebilen e, bireysel emeklilik fonu varsa ki günümüzde var, faizsiz bankacılık sektörü de bu konuya girdi ve kontrollü şekilde faizsiz yerlere yatırım yapılıyorsa oradan gelecek olan fazlalıklarda da caiz olur ve bunu emekli maaşı şeklinde veya topluca aldığımızda da fazlalıklarıyla birlikte alabiliriz diyoruz. Başka bir kardeşimiz, Hocam diyor Vahhabiler gaybı yalnız Allah ve onun bildirmesiyle peygamberler bilir diyorlar. Kur'an-ı Kerim ile bu sabittir. Evliyaullah'a gayb bildirilmiş midir? Çünkü bu konuda ayet, vadis yoktur diyorlar. Nasıl düşünürüz? Düşünebiliriz diyorlar diyor kardeşimiz. Doğrudur yani gaybı ancak Allah bilir diye ayet-i kerimeler var. Yani gaybı Allah'tan başkası bilmez ve Allah'ın bildirdiği kimseler bilir. ifadesi de var yalnız ayet-i kerimenin devamında. Gaybı Allah bilir ve Allah'ın bildirdiği kimse bilir. Nedir? Bildirdiği kimse nedir? Melek olabilir mesela. Melek'e bildirebilir Cenab-ı Hak. Peygamberine bildirebilir. Ki bildirdiği olmuştur. Gayb ile ilgili haber Peygamber'e, Peygamberimize bildirildiği Saberin göz önünde olmuştur. Mesela Tebü gazvesi yolculuğu sırasında mola verilen bir yerde namazlar kılındı, yemekler yendi falan. O arada Peygamber Efendimiz'in devesi kaybolmuş. Uzaklaşmış. Aranıyor, taranıyor, bulunamıyor. Yola çıkacaklar. Peygamberimiz'in devesi ortada yok. Sahabeyi aramak için gidenler eli boş dönüyorlar. Bu sefer kafile yani 30 bin asker. Neye gidemiyoruz? Hazırlandık. Peygamberimizin devesi kayıpmış. Münafıklar bu sefer devreye giriyor. Diyorlar ki gökten haber verdiğini söyleyen, kendisine Allah'ın kitabı verildiğini bildiren bir peygamber, devesinin yerini bile bilmiyor manasında dedikodu yapmaya başlıyorlar. Allah'ın Resulü fevkalade üzülmüş tabi bunu haber alınca. Bu arada hemen Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya Muhammed diyor deve filanca yerde. İpi de diyor bir şeye tutulmuş takılmış vaziyette. Bir dala oradan alabilirsiniz. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyi topluyor. Ben diyor Allah'ın bir peygamberiyim. Gaybı yalnız Allah bilir. Ben gaybı bilmem diyor. Devemin gittiği yeri de bilmem ama... Allah bana bildirirse bilirim. Şu anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Bana devenin yerine haber verdi. Filan yerde. Gidin şimdi alın diyor peygamberimiz. Hemen iki sahabe gidiyorlar. Allah Resulü'nün işaret ettiği yere. Deveyi hakikaten orada bulup getiriyorlar. Tabii münafıkların sesi de kesiliyor. Şimdi buna benzer tabii çok örnekler var. Peygamberlere Cenab-ı Hak kaybı bildirmiş. Diğer Sevgili kullarından, Evliyaullah'tan bildirdiği olur mu? Olmaz değil. İşaret olur, kalbine gelir. Rüya görür mesela. Salih rüya. Ertesi gün olacak, daha sonra olacak olaylarla alakalı. Çok sağlam bir rüya görür ve rüya çıkabilir ama çıkmadan da olup olmayacağını kestirme imkanı da olmaz çoğu zaman. Yani rüyalar da anlatıcı olur. Yani şeytanın cinlerin devreye girme ihtimali de bulunabilir. O yüzden Evliyaullah'ın tabii ki gaybı bilmesi izafidir. Allah bildirirse, işaret verirse salih bir rüya, sadık bir rüya daha doğrusu, sadık bir rüya görme yoluyla falan bazı işaretleri mutali olabilir. Ve bunu önceden de bildirebilir ve dediği çıkabilir de bazen. Ama bu nadirattandır ve bunu çoğu zaman zaten gizlemek de gerekir. Yani kaderi bilmek zaten çok riskli bir hadise. Yani ertesi gün olacak olan bir olayı siz bugünden bilirseniz, trafik kazası var diyelim, ertesi gün Allah korusun sizin de içinizde, içinde olacağınız bir araçta rüyanızda görüyorsunuz. Bu rüya sadık rüyadır. Ben oraya gitmemem gerekir, gidersem kaza olacak deseniz, gitmeniz de lazım kader gereği problemler çıkar. İçinden çıkamazsınız yani. O yüzden kaderi bilmek çok riskli, tehlikeli bir olay. Gaybı bilmek de buna benzer tehlikeler getirebiliyor. O yüzden ancak Allah'la peygamberler arasında bunlar genelde e, tarihi süreçinde vuku bulmuş. İncil, Tevrat Zevrat ve Kur'an-ı Kerim'e de girmiş bu gibi gayb haberleri. Peygamberlerle alakalı olanlar da bildirilmiş. Yani sağlam olanlar tabii ki onlar. Efendim sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.